50. kayyum Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin birinci, dördüncü cilt, on dördüncü mektubu. Allah-u emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. Bu bir köşede unutulmuşu hatırlayarak, kardeşim, Mevlana Muhammed Hanif kabili ile gönderdiğiniz mektup geldi. Okuyunca çok sevindirdi. Ortağı benzeri olmayan, Cenabı hakka bağlılığınızı ve onun muhabbetinin ateşiyle yandığınızı anlayınca sevincimiz kat kat arttı. Bu ahir zaman fitne ve zulmeti içinde, Allahü Teala bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirir ve kendi hicranı ayrılığıyla onu yakarsa ne büyük nimettir bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır durmayıp bunun artmasına çalışarak aşk-ı en son derecesine yükselmesini beklemelidir hakiki mutluluktan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır Muhabbet ateşi, nefsi emmarenin azgınlığından meydana gelen benlik izzeti nefs perdesini yakarak ezeli ve ebedi kemalatın nurları kalbi aydınlatmalıdır. Bir ayeti kerimede mealen nimetlerime şükrederseniz onları arttırırım buyurulmaktadır. Ey Mesud ve bahtiyar kardeşim madem ki Allahü Teala'nın sevdiği kullarının yolunda yürümek arzusundasın. Bu yolun şartlarını ve edeplerini gözetmelisin. En önce sünnet-i seniyeye yapışmak ve bid'atlardan sakınmak lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası bu ikisidir. İşlerinizi, sözlerinizi ve ahlakınızı dinini bilen ve seven Dindar alimlerin sözlerine ve kitaplarına uydurmalısınız. Salih kullar gibi olmalısınız ve onları sevmelisiniz. Uykuda, yemekte ve söylemekte aşırı gitmeyip orta derecede olmalısınız. Seher vakti, yani gecelerin sonunda kalkmaya gayret etmelisiniz. Bu vakitlerde istiğfar etmeyi, ağlamayı, Allahü Teala'ya yalvarmayı ganimet bilmelisiniz. Salihlerle düşüp kalkmayı aramalısınız. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. Hadisi şerifini unutmayınız. Şunu iyi biliniz ki ahireti, saadet-i ebediyeyi isteyenlerin dünya lezzetlerine düşkün olmaması lazımdır. Mübah olan lezzetleri bırakamazsanız hiç olmazsa haramlardan ve şüphelilerden kaçanınız ki, ahirette kurtulmak umulsun. Fakat her türlü altın ve gümüş eşyanın ve çayırda otlayan hayvanların ve ticaret eşyasının zekatını ve topraktan, tarladan, ağaçtan alınan mahsullerin uşrunu da her halde vermek lazımdır. Bunların verilecek miktarları fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Zekatı ve fıtraları İslamiyet'in emrettiği kimselere seve seve vermelidir. Akrabayı ziyaret etmeli, mektupla gönüllerini almalıdır. Komşuların haklarını gözetmelidir. Fakirlere ve borç isteyenlere merhamet etmelidir. Malı parayı İslamiyet'in izin vermediği yerlere harc etmemeli, izin verilen yere de israf etmemelidir. Ribadan yani faizden, kumarlı ve kumarsız oyunlardan sakınmalıdır. Parayı oyunlara, haramlara, çalgılara, süslenmeye, gösteriş yapmaya, öğünmeye, mal toplamaya kullanmamalıdır. Bunlara dikkat edince, mal zarardan kurtulur ve dünyalıklar ahiretlik halini alır. Belki de bunlara dünya denmez. İyi biliniz ki namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaat ile kılmalı ve birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip birinci safa geçmek için safları yarmak cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Kamil bir müslüman namaza durunca sanki dünyadan çıkıp ahirete girer. Çünkü dünyada Allahü Teala'ya yaklaşmak çok az nasip olur. Eğer nasip olursa, o da zille, gölgeye, surete yakınlıktır. Ahiret ise, asla yakınlık yeridir. İşte namazda, ahirete girerek, burada nasip olan devletten hisse alır. Bu dünyada, hasret ve firak ateşiyle yanan susuzlar, ancak namaz çeşmesinin hayat suyuyla serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mabutluk sahrasında şaşırmış kalmış olanlar namaz gelininin çadır etekleri altında vuslatın matluba kavuşmanın kokusunu duyarak hayran olurlar. Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbimle onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan huri'in onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Bu yolun büyüklerinden birini buluncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadetleri yaparak ve kıymetli kitaplarda ve hadis-i şeriflerde bildirilen duaları, tesbihleri okuyarak vakitlerinizi mamur ediniz. Bu dua ve tesbihlerden ve ibadetlerden bir kısmını bu fakir toplamıştım. Mevlana Muhammed Hanif almıştı. Zamanınızın çoğunu, La ilahe illallah, kelimesini söylemekle geçiriniz. Nefsi ve kalbi temizlemekte çok tesirlidir. Her gün belli miktar okursanız iyi olur. Abdestli ve abdestsiz söylenebilir. Bu yolun büyüklerini sevmeyi saadetin sermayesi biliniz. Bu yolda ilerleten en kuvvetli vasıtanın bu muhabbet olduğunu biliniz. Farisi Nazm tercümesi. Aradığın hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Allahü Teala size ve doğru yolda gidenlere selamet ve rahatlıklar versin. Dürri Yekta şerhinde diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde emrolunan olunan salat kelimesi her gün beş vakte herkesin bildiği şekilde kılınan namazdır. Bu salatin hususi hareketleri yapmak ve hususi şeyleri okumak olduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiş kendisi de böyle kılmış olduğunu eshab-ı kiram tabiine onlar da tebei tabiine bildirmişler her asırda bulunan alimlerin haberleri tevatür ile bizlere kadar gelmiştir tevatür bir haberin ağızdan ağza yayılması demektir bu tevatür haberleri Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları ile bütün dünyaya yayılmıştır. Tarikat şeyi olduğunu söyleyen bazı mülhit ve zındıklar cahil Müslümanlara sana namazı bağışladım artık kılma yahut Allah'ın ve peygamberin emrettiği namaz herkesin yaptığı yatıp kalkmak ve belli şeyleri okumak değildir. Allah'ın ismini zikretmek ve onun büyüklüğünü düşünmek demektir derse namazı inkar ve müslümanları ifsad etmiş olur mahkeme kararı ile katli lazım olur tutulduktan sonra yaptığı tevbesi kabul olmaz namazı inkar eden yani vazife olduğuna inanmayan kafir olur İnanıp da tembellik ile terk eden fasık olur yani büyük günahı işlemiş olur kılmaya başlayıncaya kadar hapsolunur kılmaya başlayınca kılmadıklarını da kaza etmesi ve ayrıca tövbe etmesi lazım olur dürriyekta'nın yazısı tamam oldu namazın nasıl kılınacağını kaza namazlarını bütün din bilgilerini ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli sinsi düşmanların ve zındıkların yaldızlı yazılarına ve tatlı sözlerine aldanmamalıdır. İslamiyette, Şeyhül İslam, yani Diyanet İşleri Reisleri ve İslam müftileri vardı. Müfti adını taşıyan devlet memurlarının da bulunduğu zamanlar oldu. İslam ile müfti denilen memurları birbirine karıştırmamalıdır. İslam müftileri, Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını, yani Ahkam-ı İslamiyeyi bildiren alimler idi. Müftü denilen devlet memurları ise zaten ahkam-ı İslamiyeyi bilmezlerdi. Allahü Teala'nın yasak ettiği bir şeyi kanun emretseydi bu şeyi yapmak caiz değildir demezlerdi. Allahü Teala'nın emrettiği bir şeyi bir zalim terk etseydi bu şeyi yapmak lazım olduğunu söyleyemezlerdi. Susarlar veya tersini söylerlerdi. Böylece, kendileri dinden çıkar, Müslümanları da günaha veya küfre sürüklerlerdi. Cengiz askerinin, İslam memleketlerine yayılıp, camilerin yıkıldığı, Müslümanların öldürüldüğü zamanlarda, ve Fatımiler ve Resûliler zamanlarında, hatta Abbasiler zamanında, böyle Müfti denilen devlet memurları, haramlara caizdir dediler. Hatta Kur'an-ı Kerim'e mahluktur dediler. Müfti adı verilen bu memurların böyle uydurma fetvalar vererek dinin yıkıldığı zamanlarda fıkıh ilmihal kitaplarına uyanlar doğru yolda kaldı. Dinlerini kurtarabildi. Fetva demek herhangi bir şeyin ahkâm-ı İslamiyeye uygun olup olmadığını bildirmek demektir. Yalnız uygundur veya caiz değildir demek fetva olmaz. Bu cevabın hangi fıkıh kitabının hangi yazısından alındığını da bildirmek lazımdır. Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir. İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden, ayet i kerime veya hadis i şerif okuyup da Bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam alimi denmez. Bunlar Beyrut'taki papazlar gibi Arapça bilen bir tercüman olabilir. Ne kadar yaldızlı, parlak söyleseler ve yazsalar da hiç kıymeti yoktur. Ehli sünnet alimlerinin anladıklarına ve bunların yazdığı fıkıh kitaplarına uymayan sözleri ve yazıları Allahü Teala beğenmez. İbne Abid'in dördüncü cilt 301. sayfede kadi yani hakimleri anlatırken buyuruyor ki fasıkın müfti olması uygun değildir. Bunun verdiği fetvalara güvenilmez. Çünkü fetva vermek din işlerindendir. Din işlerinde fasıkın sözü kabul edilmez. Diğer üç mezhepte de böyledir. Böyle müftilere bir şey sormak caiz değildir. Müftinin müslüman olması ve akıllı olması da söz birliği ile şarttır. Adile, Saliha olan kadının ve dilsizin fetvası kabul ondur. Müfti ve hâkim, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sözüne uygun olarak fetva verir. Aradığını, onun sözlerinde açıkça bulamazsa, İmam-ı Ebu Yusuf'un sözünü alır. Onun sözlerinde bulamazsa, Imamu Muhammed Şeybani'nin sözünü alır. Ondan sonra İmamu Züfer'in, daha sonra Hasan bin Ziyad'ın sözünü alır. Müctehidi filmesep alimlerinden esabı tercih olan müftiler, içtihatlar arasında delilleri kuvvetli olanları seçerler. Müctehid olmayanlar bunların tercih etmiş oldukları söze uyar. Böyle yapmayan müftilerin ve hakimlerin sözü kabul edilmez. Demek ki tercih ehlinin seçmemiş olduğu şeylerde İmam-ı Azam'ın sözünü almak lazımdır. Müftinin müçtehidi fil mezhep olması lazımdır. Böyle olmayana müfti denilemez. Nakl fetvayı iletici denir. Nakiller fetvaları meşhur fıkıh kitaplarından alır. Bu kitaplar meşhur olan mütevatir haberler gibi kıymetlidirler. Mecellenin ön sözündeki mazbata, kararnamenin sonunda diyor ki, nasıl yapılacağı, nas ile açıkça bildirilmemiş olup, içtihad ile anlaşılan bir iş için, çeşitli içtihatlar bulunduğu zaman, İmam-ı Müslim'in hazretleri, bu içtihatlardan hangisiyle amel olunmasını emrederse, o işi, bu emre göre yapmak vacib olur. Reddi ve Habi kitabında diyor ki, Nisa suresinde bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah'tan ve Rasulullah'tan anlayınız. Mealindeki 58. ayeti kerime, bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını alim olanlarınız Allah'ın kitabından Rasulullah'ın sünnetinden anlasınlar. Alim olmayanlarınız ise alimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar demektir. Görülüyor ki bu ayeti i kerime mezhep imamlarını taklit etmeyi emretmektedir. İbnü Hümam Fethul Kadir kitabında diyor ki: Müftinin müçtehit olması lazımdır içtihat derecesine yükselmiş alim olmayan din adamı müfti olamaz. Müçtehit olmayan din adamı müfti yapılırsa, bunun müçtehitlerin bildirdiklerini okuyup, öğrenip bunları söylemesi lazımdır. Kifâye kitabında, orucu anlatırken diyor ki, müçtehit olmayan din adamı, bir hadis işitince, bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Müctehitlerin ayet-i kerimelerden ve hadîs-i şeriflerden anlayarak, öğrenerek verdikleri fetva ile amel etmesi lazımdır. Böyle yapmazsa vacibi terk etmiş olur. Takrir kitabında da böyle yazılıdır. Mekati bir şerife kitabının 88. mektubunda buyuruyor ki, Hadîs-i şerifte her yüz senede bir müceddit zahir olur ümmetimin işlerini yeniler buyuruldu. Mesela sultanlar içinde Ömer bin Abdülaziz din bilgilerinde İmamı Şafii, tasavvufta Marufi Kerhi, esrar bilgilerinde İmamı Muhammed Gazali, feyz vermekte ve harikalar, kerametler göstermekte Abdülkadir Geylani, hadis ilminde Celalât dini tarikat, hakikat ve akayit bilgilerinin inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmamı Ahmet Rabbanî, Mücedid-i El Fisani, idiler. Hepsi İslamiyetin yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet ettiler.